Allahu biallahi min ash-shaytan ar-rajim. <Gülüyor> ve salamun ala ya Saeed al vel wal-akhirin. Wei lajmi al-Imbiayi wal-Mursalin. Wei lajmi al-Ulaiy. Wal-hamdu lillahi Rabbi al-ala min. Allahum el ismal hüsna sından, tejellieden, al-efgâl hüsna sini, enzam Rabbimizin bize muamelesini, varlığa, mahlukata muamelesini anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın serefna fiiline gelmişti, yönlendirdi, döndürdü, çevirdi, tahvil etti, açıkladı, beyan etti manasına gelir. <gülüyor> Allah döndürür, çevirir. Kullarını çevirir. Nereden çeviriyor? Kul zaten İslam fıtratı üzere yaratılmıştır. <gülüyor> Kul rabinden başka tarafa dönünce Allah onu kendine döndürür. Elbette ki bir vesileyle döndürür kendini. Nereden döndürür? Küfürden imana döndürür. Kul küfre dönünce, şirke dönünce Allah onu imana döndürür. Kul günaha dönünce Allah onu sevaba döndürür. Kul Allah'tan başka tarafa dönünce bir vesileyle O'nu kendine döndürür. Allah sürekli kulunu kendine döndürür, kendine davet eder. Mesele kulun bunu görmesidir. Rabbinin kendisini kendisine döndürdüğüne şahadet etmesidir. Rabbim beni dönderdi demesidir. Bazen bunu bir nimetle yapar, bir ikramla yapar, bazen bunu bir musibetle, bir belayla yapar, bir hastalıkla, bir koduyla bir iftirayla yapar, bir yoklukla yapar. Kul kendisine dönsün diye. <gülüyor> Allah kulunu nankörlükten şükre dönderir. Başka tarafa dönüp nefsini övünce kendisini hamde dönderir. Nimeti kendinden bilince onu Rabbine dönderir. Şükretsin diye Kendini övünce Rabbini tesbih'e döndürür. Her halükarda Allah kulunu kendine döndürür. Kendine dönder, dönderirken bir de onu kendi kendisine döndürür. Kul kendine dönsün diye. Kul Rabbine dönünce kendi kendisine, kendi hakikatine de dönmüş olur. Fıtratına dönmüş olur, aslına dönmüş olur. Neden döndürüyor Allah kulunu? Üzerindeki muradı gerçekleşsin diye, sevgisine, yakınlığına, dostluğuna layık olsun diye. Çünkü onu bunun için yaratmıştır. Şeytan onu başka tarafa döndürür. Allah da onu kendine döndürür. İrade vermiştir, tercih etme hakkı vermiştir. Kul kendi iradesiyle ne zaman ters tarafa dönse, başka tarafa dönse, küfre dönse, şirket dönse, şeytanın verdiği vesveseyle başka tarafa dönse, Allah da onu kendine döndürür. Neden kendine döndürüyor? Kulun burada neye şahit olması gerekir? Allah'ın sevgisine, Allah'ın kulunu nasıl sevdiğine şehadet etsin diye, Rabbini tanısın diye, Rabbinin kendisine olan sevgisini görsün diye, kendisine olan rahmetini görsün diye, Rabbini isimlerinden tanısın diye ona muamelede bulunuyor. efali kur için böyle tecelli ediyor. Kur için tecelli eden her fiili, her efali rahmetindendir. Aşkından, muhabbetinden, sevgisindendir. Kuruna olan yakınlığındandır. Kul buna şahit olunca Rabbine, Rabbinin efaline şahit olur, şehadet eder. Bir de efalinden isimlerine şahit olur. Rabbinin kendisi için ne kadar Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Afu olduğunu, Kerim olduğunu, Vehhab olduğunu, nasıl kendisini sevdiğini, vedud olduğunu, ilah olduğuna şahit olur şahit oldukça iman eder, imanı artar. Bütün fiilleri kul imanını artırsın diye tecelli ediyor. <gülüyor> Allah'ın serefe fiilini serrefle. Fiilini böyle anlamak gerekir peşinden Allah'ın Neceyna, kurtardık fiili gelir. Neceyna fiilinden sonra Eğrekna fiili gelir. Boğduk. Suda boğduk. Önce Enceyna fiili gelir. Enca evet. Neceyna, kurtardık fiili gelir. Allah peygamberleri üzerinden, peygamberlerle beraber olanlar üzerinden efalini anlatır. Peygamberlere hangi fiilleri tecelli etmişse, bütün insanlara o fiilleri tecelli ediyor. Onlar üzerinden bize olan tecellisini, muamelesini anlayalım diye Allah beyan ediyor onları anlatıyor. Allah, peygamberleri nasıl kurtarmıştır? Ya da neden kurtarmıştır? Nereden kurtarmıştır? Allah, İbrahim'i ateşten kurtarmıştır. Yusuf aleyhisselam'ı kuyudan, zindandan kurtarmıştır. Eyüp aleyhisselam'ı hastalıktan kurtarmıştır. Yunus aleyhisselam'ı balığın karnından kurtarmıştır. Nuh aleyhisselam'ı tufandan kurtarmıştır. Hazreti İsa'yı öldürmeye çalışan kavminden kurtarmıştır. Hazreti Musa'yı denizi yarıp <gülüyor> firamdan kurtarmıştır. Yakup aleyhisselam'ı Hazreti Yusuf'a kavuşturarak ayrılıksan kurtarmıştır. Bir de öyle buyuruyordu. Peygamberlerle beraber olanları evet, böyle kurtarmışız, böyle kurtardık." buyurur. Bir de ''Biz müminleri böyle kurtarırız.'' buyurdu. <gülüyor> <gülüyor> Müminlerin duasına böyle icabet ederiz. Yunus Aleyhisselam'ı anlatırken O ''La ilahe illa ente subhaneke Kuntu mine zalimin'' demişti. Biz de onu kurtardık, işte biz müminleri böyle kurtarırız, buyuruyor. Yani peygamberlere yaptığı muameleyi aynı şekilde bütün müminleri yapar. Resulullah Efendimiz'i gandan, kederden, endişeden kurtarmıştı. Allah öyle buyuruyor, ayet-i kerimede. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. kıyamete kadar. Ona iman edenler kurtuluşa erer. Onu da bu gamdan, bu kederden kurtarmıştır. Bunlar sadece bir örnek. Bütün peygamberleri kurtarmıştır. Onlarla beraber olanları kurtarmıştır. Gerisini gerisini helak etmiştir. Onlara karşı duranları, Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, yalanlayanları da helak etmiştir. Daha doğrusu onlar kendini helak etmiştir. Bizim de kendimize bakmamız gerekir. Her bir kulun kendine bakması gerekir. Allah onu nereden kurtarmıştır? Nerelerden kurtarmıştır? Hangi pe peygamberin yaşadığını, yaşadığına benzer bir imtihanı yaşarken kurtarmıştır. Hangi imtihanı yaşarsa yaşasın bir peygamberin yaşadığı imtihana benzer bir imtihandır. Dolayısıyla o kazansın diyedir. O peygambere ihsan ettiğini, ikram ettiğini aynı ile mümine ikram ediyor. Elbette ki Allah her kulun gücünü biliyor. Dolayısıyla gücünün yetmediği, geçemeyeceği bir imtihana tabi tutmaz. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Ama o peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı imtihanlara benzer onun bir misali, küçük, basit bir imtihana tabi tutar. O da o peygamberin gösterdiği tavrı gösterince o peygambere ikram ettiğini, ona ikram eder. <Gülüyor> evet. Her birimiz kendi hayatımıza baktığımızda aslında her anda Allah bizi kurtarmıştır bir şeylerden. Biz sıkıntıya düşüyoruz, O bizi kurtarıyor, hastalanınca o şifayı verip hastalıktan kurtarıyor ateşe düşünce, ya da kendimizi ateşe atınca, ya da birileri bizi ateşe atınca, sıkıntı verince, inkar edince, red edince, kulluğunu kabul etmeyince, ya da layık olduğu şekilde kıymet yer vermeyip, o saygıyı göstermeyince, ateşe atmış demektir bu. Ya da yakınları, sevdikleri, onu terk edince, onu bırakınca kuyuya atmıştır. <gülüyor> Peygamberlerin yaşadığı imtihanlara benzer imtihanlar. Peygamberlerle diğer insanlar arasındaki fark nedir? Peygamberler imtihanlar karşısında, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmışlar ve kazanmışlardır. Diğer insanların kaybetmesinin sebebi, onların gösterdiği tavrı göstermemeleridir. Nimet verince şükrederler, musibet gelince sabrederler, Rablerine tevekkül ederler. Dolayısıyla en yüksek makama, <gülüyor> alay iliyle iyiliğine ulaşırlar. Her konuda Rabbim Allah'tır derler. Rabbim ne yaparsa, ne yaptıysa o güzeldir, o doğrudur, o haktır, o benim için hayırdır, o benim için rahmettir deyip Rab'lerine itirazda bulunmamışlar. Rabbinin emrine, hükmüne boyun bükmüşlerdir. Önemli olan Rabbimizin bizden razı olmasıdır demişlerdir. Allah nasıl emretmiş, nasıl seviyorsa, öyle yapmaya çalışmışlardır. Onun için Allah'ın rahmetinin içine girmişlerdir. Allah'ın razı olduğu kullar olmuşlardır, Allah'ın sevdiği kullar olmuşlardır. Allah'ın selam olsun dediği kullar olmuşlardır. Eğer bizde imtihanlar karşısında, Allah bizi nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, nerede olursak olalım kiminle olursak olalım hangi işte olursak olalım mesele onların gösterdiği tavrı gösterebilmektir, göstermektir. Onların kazandığını kazanmak için. Herkesin imtihanı ayrı ayrıdır, farklı farklıdır ve kul her anda şahit olur ki Allah sürekli onu kurtarır. O kendini ateşe atar, Allah onu kurtarır. O boğulur, Allah onu kurtarır. Şeytanın verdiği vesilseye boğulur, Allah onu kurtarır. Her halükarda Allah'ın rahmetine şahit olur. Eğer doğru bakarsa, eğer Allah'ın nazarıyla nazar ederse, eğer kendini anlamış, imtihanı anlamış, Rabbini tanımışsa görür ki Allah onu her anda kurtarıyor, her nefeste kurtarıyor. Önce evet, kaybetmekten kurtarır, yok olmaktan kurtarır. Her an tecelli etmese zaten bir an tecelli dursa yok olur. Onu varlıkta tutan odur. Hey ve kayyum ismi onun için tecelli etmiştir. O her anda onu varlıkta tutarak yok olmaktan kurtarır. Şeytan ona bir vesvese verdiğinde, ters tarafa çektiğinde Allah onun gönlüne vahyeder ve hemen onu şeytana uymaktan, şeytanın peşinden gitmekten kurtarır. Şeytanın verdiği vesveseye boğulmaktan kurtarır. Gönlüne vahyederek, ayetlerini indirmiş, ayetlerini ona hatırlatarak, ona kim olduğunu hatırlatarak onu kurtarır. Gaflete düşünce, onu gafletten kurtarır, kendini zikrettirerek, gafletten kurtarır. Nasıl ki, yeni böyle, Yürümeye çalışan çocuk sürekli yanlış yapıyor, düşüyor. Eğer tutmasa anası, babası mutlaka kendine zarar veriyorsa, bir yerlerde düşüyorsa, yanlış bir şeyler ağzına koyup yiyorsa, kullar da Allah'ın huzurunda aynen öyledir. Sürekli yanlış yapar ve sürekli Allah rahmetiyle tecelli eder. Ana, baba Allah'ın verdiği rahmetle çocuğuna rahmet eder, merhamet eder. Allah zatında Rahman ve Rahim olandır. Kuluna karşı Rahman ve Rahim olandır. Her anda evet, onu kurtarır ve her anda ona yardım eder rahmetiyle muamele eder. O kazansın diye, o büyüsün diye, o Hazreti insan olsun diye, meleklerin secde ettiği varlık olsun diye. Her muamelesi eh, böyledir. Hastalık verince de onu kurtarır. Nasıl kurtarıyor onu hastalık verince? Arziyetini ona tattırır. Sen benim Kadir olan, her şeye kadir olan Rabbimsin. Ben de senin aciz kulunu. Dedirtir ona. Şifayı istettirir. Kulunu kendine dönderdi. Kul kendi kendisine döndü. Dönmüş oldu. Onu kibirlenmekten kurtardı. Mali verir, mali alır. Kurtarır. Nasıl kurtarır? o mal ile kibirlenmekten kurtarır. Kendini bir şeye sahip zannetmesinden kurtarır. Ben malikim, bunun sahibiyim demekten kurtarır. Allah'ın isimlerine sahip çıkmaktan onu kurtarır. Allah'ın isimlerinde şirke düşmesinden kurtarır. Nasıl bir muamele olursa olsun, bu böyledir. <gülüyor> İnsanlar onu yerdiğinde, gıybetini, dedikodusunu yaptığında, iftira attığında, ona bu şekilde sıkıntı verdiğinde, yine onu kurtarmıştır. <gülüyor> Neden kurtarır o zaman? övülmeyi sevince, övülmeyi sevme tehlikesiyle karşı karşıya gelmesin diye hamdın sadece Allah'a ait olduğunu evet ona tattırır. Hamid olan ben hamidim, övkiye layıkım demekten kurtarır. Ona Hamd ettirir. İnsanları değil, Rabbim beni öfsün, onun övgisine, onun hamdine layık olayım dedirtir. Onu şirkten kurtarır. Hangi muamele olursa olsun, Allah onu koruyor. Şirke düşmekten koruyor. Küfre düşmekten koruyor. Bununla beraber, Kula kulü tanıtıyor. Kul kendini tanımış oluyor. Eğer o kurtarmasa, küfre boğuluruz, şirke boğuluruz. Bir düşeriz, bir daha da oradan çıkamayız. Orada evet, boğuluruz. O bizi boğulmaktan kurtarıyor. <gülüyor> İnşallah Rabbimizin bizi nerede, nerelerden, nelerden, hangi tehlikelerden, hangi yanlışlardan, hangi günahlardan, hangi şirklerden kurtardığını tefekkür edip, nasıl Rabbimizle muhatap olduğumuzu, Rabbimizin bizi nasıl ciddiye aldığını, nasıl sevdiğini, nasıl rahmetiyle sardığını, düşünür, tefekkür eder ve kendi üzerimizden Rabbimizin muamelesine, efaline, O'nun bizi kurtarmasına evet, şahit oluruz inşallah. Nız'ın sırasına göre bir sonraki fiil boğduk buyurur. İnsan kendi kendini boğmuş olur. Nuh kavmini Denizde boğduk, suda boğduk, boğduk buyurur. Evrekna <gülüyor> filiydi bu. Gereççesini Allah beyan ediyor. Ayetlerimizi yalan, yalan sayıp unuttukları için. Suda boğduk. Ayetlerimizi yalan sayıp unuttukları için. Ayetleri yalan sayınca, ayetleri unutunca, Nerede boğuldular? Gaflete boğuldular. Bununla beraber şeytanın verdiği vesveseye, şeytana tabi olup şeytanın verdiği vesveseye boğuldular. Sadece, evet, yağan yağmur, yerden çıkan su, onların, o şeytanın verdiği vesvesenin zahiri karşılığıydı. Dolayısıyla onlar kendini boğmuş oldu. Şeytanın verdiği vesveseye boğmuş oldu. Bu onlar için evet azap oldu, gazap oldu. Onun için boğuldular. Sebebi neymiş? Allah'ın ayetlerini yalan saymak. Bir de Allah'ın ayetlerini unutmak. <gülüyor> Eğer Allah böyle buyurduysa biz de kendimize bakmamız gerekir. Allah'ın ayetlerini yalan sayıyor ya da unutuyor muyuz? Yalan saymak, unutmuş muamelesi yapmaktır. Unutmuş muamelesi yapınca bu sefer onu gerçekten unutuyoruz. Onun için önce yalan saymak geldi, sonra unutmak geldi. Artık öyle olur ki yalan saydığımız için yokmuş gibi muamele ettiğimiz için sanki Allah o konuda hiçbir şey söylememiş gibi unutmaya çalışıyoruz. Böyle yok sayıyoruz. Sonra Allah'ın ayetlerini unutuyoruz. Ne oldu? Boğulduk. Boğulmaya, kendimizi boğulmaya mahkum ettik demektir bu. Neye boğuluruz? Allah'ın ayetlerini yalan sayınca, yalanlayınca, unutunca sıkıntıya boğuluyoruz, kedere boğuluyoruz. Şeytanın verdiği vesveseyle umutsuzluğa boğuluyoruz. Öyle buyurmuştu. Evet. Şeytan insanı umutsuzluğa düşürür. Zaten lanetletmekte Allah'ın rahmetinden umudu kesmektir. Şeytan düştüğü duruma bizi düşürmüş olur. Dolayısıyla şeytana arkadaş olmuş oluruz. Ama mümin umutsuz olmaz. Mümin boğulmaz. Eğer boğuluyorsak Rabbimizi unutmuşuz demektir. Rabbimizin bize olan vaadini unutmuşuz demektir. Rabbimizin bize olan yakınlığını unutmuşuz, rahmetini unutmuşuz, onun her şeye kadir olduğunu unutmuşuz, bizi imtihana tabi tuttuğunu unutmuşuz. İmtihanlar karşısında ne yapmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini unutmuşuz ki, şeytanın verdiği vesveseye boğuluyoruz, umutsuzluğa düşüyoruz, zıkıntıya düşüyoruz. Dolayısıyla kendimizi boğulmaya Mahkum etmiş oluyoruz. Allah boğmaz. Haşa. <gülüyor> Yağmur evet, rahmettir. Ama şiddetli olunca Nuh kavmini boğduğu gibi onunla bir de boğmuş olur. Gazap olmuş olur. Azap olmuş olur. Yağmur neden yağmaz? İnsanlar yanlış yapınca, nimete layık olmayınca, nimetin şükrünü eda etmeyince, Allah hatırlatır. Mülkün sahibi benim. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Yeryüzünü ölümünden sonra dirilten Allah'tır. Kullara evet, ikazda uyarıda bulunur. Sonra, Kullar tevbe edince rahmet iner. O zaman bütün varlık, her şey insanla ilgilidir. İnsanın gönlüne göre, imanına göre, ameline göre hal alır. Allah ona göre muamele eder. Çünkü Allah yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine verilmiştir. Onun için kendimizi boğulmaya mahkum etmememiz gerekir. Öyle buyurmuştu. Nuh'un su suda boğduk. Evet, Hazreti Musa'ya yardım ettik. Fir'an ve ordusunu denizde boğduk. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalan sayıp unuttukları içindir. Bakacağız biz de ayetleri yalan sayıyor muyuz? Allah'ın ayetlerini unutuyor muyuz? Bundan dolayı boğuluyor muyuz? Boğuluyoruz. Hepimiz bunun şahidiyiz, boğuluyoruz. Ne zaman Rabbimizden yüz çevirsek, ne zaman O'nun ayetlerini unutsak, ne zaman Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutsak, ne zaman Rabbimizin bize yaptığı muamelenin bizim için rahmet olduğunu, hayır olduğunu unutsak, boğuluyoruz. Sıkıntıya boğuluyoruz. Şeytanın verdiği vesveseye boğuluyoruz. Umutsuzluğa boğuluyoruz. Eğer oradan çıkmazsak, o halden kurtulmazsak, gerçekten boğuluruz, manevi olarak boğuluruz. Manevi olarak boğulunca, manevi olarak ölmüş oluyoruz. Ama bir önceki ayette, Allah kurtarır dedi, kurtarırız dedi, kurtardık dedi. Necata erdirdik. Neceyna buyuruyordu. Allah kurtarıyor. Allah kudret elini uzatıp kurtarıyor. Vahyini hatırlatıp kurtarıyor. Bir yerden bir vesileyle bir ayetini okutup kurtarıyor. Kendine gelsin diye, oradan çıksın diye. O umutsuzluk halinden kurtulsun, umutsuzluğa şeytanın verdiği vesileye boğulmasın diye bir vesileyle onu kurtarır. Ya da herhangi bir şeyi vesile ederek bir ayetini ona hatırlatıp onu kurtarır. Çünkü onun tek kurtulma çaresi vardır. Allah'ın ayetlerini unutmaktan kurtulup Allah'ın ayetlerini hatırlamak. Bununla beraber yalan sayıp yani yok sayıp onun Allah'ın ayetlerine muhatap olduğunu kabul etmektir. Kabul edince boğulmaktan kurtulur, umutsuzluktan umutsuzluğa boğulmaktan kurtulur. Gamdan, kederden, sıkıntıdan boğulmaktan kurtulur. Mesela biliyoruz <gülüyor> intihar eden insanlar vardır. Neden intihar ediyor? Sıkıntıdan dolayı. Sıkıntıya boğulduğundan dolayı, o sıkıntıdan çıkamadığından dolayı. O sıkıntı, o manevi boğulma, bir de zahiri boğulmayı beraberinde getirmiştir. İnsan evet, boğulur, bir beşer olarak bunu yaşamayan hiç kimse yoktur. Peygamberler de buna dahildir. Nasıl? Öyle burada Allah ayet-i kerimede peygamber ve onunla beraber olanları öyle bir sıkıntıya koyduk ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Boğuluyorlar. Peygamber de boğuluyor. Ona iman edenler de boğuluyor. Olacak. Bu yaşanacak. Yaşanması gerekir. Mesele böyle bir durumda nasıl bir tavır almamız gerekir? Onu Allah'tan bir imtihan olarak görüp Allah'ın kendisini mutlaka kurtaracağını bilmek, bilmektir. Bundan emin olmaktır. Şeytanın verdiği vesveseye taviz vermemektir. O vesveseye kapılıp umutsuzluğa düşmemektir. Rabbinden umudunu kesmemektir. Evet. Allah kurtarır. Boğulmaktan kurtarır. Eğer Allah'ın ayetlerini yalanlar ya da unutursak bunun sonucunda evet boğuluruz. Manevi olarak boğulur. Manevi olarak ölmüş oluruz. <gülüyor> Dünya boğulan insanlarla doludur. Bunun şahidiyiz. Ölmüşlerdir manevi olarak, haberleri bile yok. Yaşadıklarını zannediyorlar. Oysa ki dünya, aşk diyarıydı, imtihan diyarıydı, kazanma diyarıydı, Rab'bini bilme, tanıma diyariydi. Boğulma diyari değil. Boğulup, manevi olarak boğulup, manevi olarak ölme diyari değildi. Tam tersine dirilme diyariydi. Öyle buyurmuştu. Allah ayet-i kerimede Allah ve Resulü sizi dirilsene, Allah'ın ayetleriyle dirilmeye davet ettiğinde Allah'ın Resulü hemen onun davetine icabet edin. Hemen onun davetine koşun. Allah'ın ayetleriyle dirilin. Allah'ın Resulü sizi Allah'ın ayetleriyle dirilsin buyurdu. Allah'ın ayetleriyle dirilmeyenler ölüdür. Manevi olarak boğulmuşlardır. Dünyaya Dünyanın sevgisine boğulmuşlardır. Nefsinin sevgisine boğulmuşlardır. Ya da şeytanın verdiği vesülseye boğulmuşlardır. Allah'ın ayet, ayetlerine davetine icabet etmeyince evet, mutlaka ölü mesabesindedirler. Doğmadan ölmüşlerdir. Allah'ın vahyine icabet etmeyenler, davetine icabet etmeyenler, iman etmeyenler. İman ettim diyenler de iman edenleri görenler de iman etmeye çalışan, iman etmeyi isteyenler de Allah'ın ayetlerinden yüz çevirince, onları unutunca evet, boğulmaya başlarlar. Niye bunu böyle ısrarla tekrar diyorum? Boğuluyoruz ondan. Boğulmayalım diye anlatıyoruz. Boğulmayalım. Allah bizi kurtarır. O'nun bizi kurtarmasını kabul edelim. Bize uzattığı rahmet elini, kudret elini, aşk, muhabbet elini geri çevirmeyelim. O'na sarılalım. Bunu bir vesileyle yapar. Bize düşen evet, o ele sarılıp, Allah'ın kudret eline sarılıp, ayetlerine iman etmektir, ayetlerini hatırlamaktır, Rabbimizi bilmektir, tanımaktır. Sevmektir, aşık olmaktır, aşkla sema edip, aşkla dirilmektir. Onun için aşksız insan ölü, aşık Allah ile dirilir diyoruz. Allah kendisiyle, kendi vahyiyle dirilmeye davet ediyor. Ya davetine icabet eder, diriliriz, aşık oluruz ya da aşksızlıktan ölürüz şeytanın verdiği vesveseye boğuluruz. Hem dünyada, dünyaya ait hayatta umutsuzluktan dolayı boğuluyoruz. Hem ahirete ait. Rabbim bana nasıl bir muamelede bulunur? Korkusu, endişesi. Cennete mi giderim, cehenneme mi giderim? Korkusu, endişesi. Mizanda terazim ağır mı gelir, hafif mi gelir? Korkusu, endişesi. Elbette ki kulun bu hesabı yapması gerekir. Ama Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Velilerime hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar buyurdu. Evet. Velilerime Kimdir veli? Allah'ı veli olarak kabul edenler. Allah kulunun zaten velisidir. Ama kul onu veli olarak kabul etmiyor. Ona güven, ona güvenmiyor, ona tevekkül etmiyor. Kendini ona teslim edemiyor. Eşitlik ve itaat ettik diyemiyor. Ben sana teslim oldum, alemlerin Rabbine teslim oldum diyemiyor. Sürekli kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. <gülüyor> Eğer Veli Veli için korku yoksa Endişe yoksa Bu durumda neden korku duymuyor Rabbine güveniyor da ondan Rabbini kendisine Vekil etmiş de ondan Rabbini unutmuyor da ondan Rabbini seviyor Rabbinin de kendisini sevdiğini biliyor Bundan emindir de ondan Her anda onunladır Her anda onun hesabını yapıyor Geçmişte yanlış şeyler yapmış olabilir. Eksik yapmış olabilir. Bundan dolayı Allah onu mahzun etmez. Ona endişe ettirmez. O Rab'bi tanımıştır. Rabbi'nin غafur olduğunu, غaffar olduğunu, afu olduğunu, Rahman ve Rahim olduğuna iman etmiştir. Rabbin kendisini affettiğini, mağfiret ettiğine iman etmiştir. Endişe duymaz. Neden? Rabbini seviyor. Rabbinin de kendisini sevdiğini tadıyor. Onu sevmekle tadıyor. Evet. Rabbini seviyor. Rabbini özlüyor. Rabbine kavuşmayı istiyor. Neden? Korksun o zaman. Neden endişe etsin? Evet. Korkmaz ve endişe etmezler buyurdu. Korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar dedi. Bu ahirette de böyledir. Bu dünyada da böyledir. Onun için korkmaz, endişe etmez, boğulmaz. Şeytan onları boğamaz. Yoksa bakıyor ve görüyor. Şeytan elini boğazına koymuş sıkıyor. Boğuyor. O da feryat ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Ama hiç kimse ona yardım etmiyor, yardım edemiyor. Feryat etmek yerine Rabbini çağırsa hemen şeytan elini boğazından çekip evet kaçacak. Eûzü Besmele çekse hemen ondan kurtulacak. Rabbine sılınsa, Rabbi hemen onu kurtaracak. O kurtarır. O kurtarıyor. Bu durumda ne zaman sıkılsak, ne zaman bunalsak, ne zaman boğulsak, ne zaman daralsak bize düşen, bizi kurtaran bir Rabbimiz olduğunu hatırlayıp ona sığınmaktır. Peygamberlerini nasıl kurtardınsa beni de öyle kurtar ya Rabbi. Ben onlara iman ettim. Onların yaptığı gibi yapacağım. Onlar nasıl bir tavır gösterdiyse her neye boğuluyorsak hemen Allah'ın ayetlerini hatırlamamız gerekir. Bu hemen Allah'ın ayetlerini evet. yalan saymayıp ciddiye almamız gerekir. Göreceğiz ki hemen kurtuluruz. Ne zaman şeytan bizi umutsuzluğa düşürdü? Rabbimizi bize unutturdu. Biz Rabbimizi unuttuk. Hemen Rabbin sen, sana küsmedi, sana darılmadı, seni unutmadı. Ahiret senin için daha hayırlıdır. Ayetlerini hemen hatırlamamız gerekir. Duha suresini hemen onu okuyup, on, sıkıntıdan boğulmaktan kurtulmamız gerekir. Allah'ın ayetleriyle kurtulmamız gerekir. Rabbimiz onu bize söylüyor. Her birimize tek tek söylüyor. Boğulanlara söylüyor. Sıkıntıdan boğulanlara söylüyor. Eğer Resulullah Efendimiz boğulmasaydı ona böyle söylemek gerekmezdi. Rabbin sana küsmedi, darılmadı, unutmadı seni. Senin için hayırlı olan ahirettir. Rabbin sana verecek ve seni razı edecek buyurdu. Korkma dedi, endişe etme dedi. Elbette ki onun boğulması manevi bir boğulmaydı. Acaba görevimi yapabiliyor muyum? Yoksa görevimi yapamadım mı? Resulluğumu yapamadım mı? Yoksa bir yanlış mı yaptım? deyip, ona boğuluyor. Bizim ne dememiz gerekir? Acaba kulluğumu yapabiliyor muyum? Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapabiliyor muyum? Rabbimin davetine icabet edebiliyor muyum? Rabbime hamd edebiliyor muyum? Şükredebiliyor muyum? Rabbimin gösterdiği sırat-ı müstakimde Rabbime firar edebiliyor muyum? Koşabiliyor muyum? Cennete koşabiliyor muyum? Hayırda yarışabiliyor muyum? İyiliği, güzelliği, hayri, marufi tavsiye edip, emredip, kötülükten nehyedebiliyor, mani olmaya çalışıyor muyum? Acaba Allah'ın razı olduğu, sevdiği kullarla beraber, Yürüyor muyum? Yürüyebiliyor muyum? Deyip Endişe etmesi Gerekir. Eğer Dertleri başkaysa bu Peygamberi bir endişe değildir. Bu Rahmani bir endişe değildir. Bu şeytani bir endişedir. Eğer Dünyadan dolayı endişe ediyorsa Eğer Tevekkülsüzlükten dolayı, Allah'a güvenmediğinden dolayı Endişe ediyorsa, acaba ne olacak, nasıl olacak? Diye bir endişesi oluyorsa Bu durumda Rabbine tevekkül edememiş, bu şeytani bir düşünce Şeytanın verdiği vesveseyle boğulmakmış Allah bizi şeytanın verdiği ve boğulanlardan eylemesin. Umutsuzluğa boğulanlardan eylemesin. Allah'a güvenmediği için başkalarına olan güveni sarsılınca, o güveni kaybedince boğulanlardan eylemesin. Her birimiz için bu böyledir. Her birimizin tek bir kurtuluş çaresi var boğulmaktan kurtulma çaresi var. O da Allah'a sımsıkı sarılmak, Allah'a güvenmek, Allah'ın sevgisine sarılmak, Allah'a hamd ve şükre sarılmak, kulğa sarılmak. Yoksa boğuluruz. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer ipe sımsıkı sarılmazsak düşer ve boğuluruz. Allah'ın ayetlerine sımsıkı sarılmazsak Allah'ın ayetlerini yalanlamış oluruz, unutmuş oluruz. Dolayısıyla evet. küfre boğuluruz, şirke boğuluruz. Umutsuzluktan dolayı boğuluruz. Ama Allah'ın ipine sarılmış olanlar, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müstekimde yürüyenler, Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın Resulüne tabi olanlar, kardeş olarak birbirlerine sımsıkı sarılanlar, mümin olarak evet, boğulmazlar. Allah onları boğulmaktan kurtarır. Allah onlara yardım eder. Yeter ki Rablerini dinlesinler. Rablerinin vahyini, ayetlerini dinlesinler. Rabbim Allah'tır desinler. İnşallah boğulanlardan olmayız. Herhangi bir şekilde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğimizde her neye boğulursak boğulalım Allah'ın kurtardığı kullardan oluruz Allah'ın bize uzattığı kudret eline sarılanlardan oluruz Allah'a sarılanlardan oluruz Allah'ın ipine sarılanlardan oluruz Allah'ın zikrine sarılanlardan oluruz Allah'a tövbeye İstiğfar'a sarlanlardan oluruz. Allah'ın kurtardık dediği kullarından oluruz inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.